Bosch Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Salda Gölü Koruma Derneği Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nde yürütülen millet bahçesi inşaatı hakkında bir açıklama yayınladı. İnsanların sokağa çıkmasının sınırlı olduğu pandemi döneminde inşaat çalışmalarının hız kazandığını belirtilen açıklamada, proje tanıtımında söylenen bir çivi bile çakmayacağı sözlerinin ise unutulduğunu belirtti. Süren inşaat hakkında bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, Beyaz Adalarda 9 adet ahşap bina beyaz kumların üzerine yere özel matkaplarla deldikleri yerlere çelik kazıkla üzerine yapıldı. Yapılan binalar daha önce kepçe ve kamyonlarla kumların başka bir yere taşınıp sonra geri getirilip el arabası ve tırmıklarla düzeltildikleri beyaz kumların çevresine sıralanmışlar denildi. Bu durumun büfelerden ve kafeteryalardan tuvalete veya mescite gidenlerin beyaz canlı yapıdaki kumulların üzerinden geçeceği anlamına geldiği belirtilen açıklamada beyaz kumları ezmeye, toz etmeye devam edecekler dendi. Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada hafta sonu yapılan su kesintilerinin kentin içme suyunun karşılandığı barajın değiştirilmesi sonrası yapılan işlemlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada Trakya'da son yılların en kurak günlerinin yaşandığını ve yeraltı ve yer üstü sularının azaldığına dikkat çekildi. İngiltere'nin rüzgar santralleri geçtiğimiz Cuma günü elektriğin %40'ından fazlasını üreterek temiz enerji üretiminde rekor kırılmasını sağladı. Elektrik sistemi operatöründen alınan rakamlara göre rüzgar türbünleri Cuma günü öğleden sonra 17,3 gigawatt saat üreterek bu yıl Ocak ayı başlarında gerçekleşen bir önceki rekoru geçti. Ülke genelindeki yüksek rüzgar hızları, rüzgar enerjisinin elektrik karışımındaki payının cumartesi gününe kadar %40'ın üzerinde kalmasına yardımcı oldu. Kömür ve doğalgaz santralleri ise üretilen elektriğin 5'te 1'inden azını oluşturdu. Bu rekor yenilenebilir enerjideki artış, Ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iş yerlerinin, restoranların ve okulların kapatılmasıyla enerji talebindeki keskin düşüş sayesinde elektrik üretimi için şimdiye kadarki en yeşil yılı takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından 2018 yılında başlatılan küresel hızlandırıcı olan SKA etki hızlandırıcısı, Kalkınmada güçlük oluşturan alanlarda yenilikçi çözümler bulmak için girişimcilere yönelik ikinci küresel çağrısını yaptı. İkinci SDGA programı sırasında girişimler Bangladeş'te finansal kapsayıcılık ve Uganda'da dijital tarım alanındaki ürün ve hizmetleri geliştirmeye, iyileştirmeye çalışacaklar. SDGI özel ve kamu paydaşlarının bir araya Getirme gücü sayesinde özgün yaklaşımıyla gelir piramidinin en altında yer alan, düşük gelirli gruplar için geniş ölçekte etki sağlayan yenilikçi girişimcilere odaklanıyor. SDCI mezunlarının başarı hikayelerini de ilk programda kazanılan tecrübeye dayanarak oluşturulan altyapıyla ikinci program Bangladeş ve Uganda'da başladı. Türkiye hükümeti en az gelişmiş ülkelere uzun süredir verdiği destek roğurtusunda SDGİ'nin Haziran 2020'de başlayan ikinci hızlandırma programının uygulanması için temel finansman sağladı. Dijital tarım çağrısı daha üretken, verimli, sürdürülebilir, kapsayıcı, şeffaf ve dayanıklı gıda sistemleri gerektiren dünyada sıfır açlık hedefine odaklanarak Uganda'daki dijital tarımı ele alıyor. Ana noktası sanayi, yenilik ve altyapı olan bu çağrı, dayanıklı bir altyapı kurmayı, sürdürülebilir sanayileşmeyi geliştirmeyi ve tarımda yeniliği teşvik etmeye amaçlıyor. Bu yönüyle program, COVID-19 pandemisinden sonra mevcut tarımsal gıda sistemlerinin yenilikçi çözümlere acilen dönüştürmesini hedefliyor. Finansal kapsayıcılık çağrısı Bangladeş'teki finansal kapsayıcılığı hedefliyor ve Yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımı teşvik ederek sağlık ve refahtan kazanç elde etmek gibi pek çok açıdan kritik bir öneme sahip aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik büyüme ve istihdamın teşviki, endüstri, inovasyon ve altyapıyı desteklemek gibi konularda da katkı sağlıyor. Bu nedenle pandemi sonrası mevcut finansal sistemin yenilikçi çözümlerle ve dilikle dönüştürülmesi programının nihai amacı. Almanya parlamentosu ise Bundestag'da ülkenin yeni yenilenebilir enerji kaynak yasasını yani EEG 2021 Ernoy Bari Energi'nin gezetisi 17 Aralık 2020 günü kabul etti. Kabul edilen yasa 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yani hemen. Parlamentoda 357 kabule karşılık 260 da redoya almış yasa önerisi. Ve sol parti Dillinke ve Yeşiller hedeflerin iklim değişikliğiyle mücadele açısından yetersizliğini söylüyor. Liberal FDP Partisi ise yasa teklifinde negatif emisyon teknolojilerinin yer almadığı gerekçeleriyle destek vermemiş. Yasa Almanya'nın 2030 yılı elektrik üretiminin %65 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması ve ülkenin 2050 yılında karbon nötr olmasına hedefliyor. Yasa Almanya'nın 2030 yılında güneş enerjisinde